...sonuç gelmediği bir durum vardı... ...ona baktım ben... ...ve %52'ye karşı... ...%48 ile... ...Avrupa Birliği'nden ayrılma sonucu çıkacak... ...diyor BBC... Bu tablonun ardından Sterling 1985'ten bu yana... ...dolar karşısındaki en düşük seviyeye ilerlemiş... ...sonuçların Avrupa Birliği'nden ayrılığı... ...işaret etmesi ardından... ...Sterling Dolar paritesi... ...1.30... ...bin... Ya, ...hesaplayamıyorum...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 Brexit dedikleri bu uh, Avrupa Birliği'nden çıkış şey gerçekleşti ve uh, bunun yıkıntısı, bu, buna deprem diyor, metafor olarak depremi kullanmış Rafael Bey. Uygun bir metafor olmuş açıkçası. Evet ve bu, bunun yıkıntısı uzun yıllar uh, sürecektir temizlemesi için diyor ve gerçekte şöyle bitirmiş yazısının sonuna bakıyorum.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 Hurra, e, İngiltere için hurra. Şimdi bizim turumuz e, Hollanda'nın e, referanduma gitmesi için zaman yaklaşıyor şeklinde açıklama yapmış. İşte böylelerine de, ya yani böyle milletvekillerine de, böyle siyasetçilere de örnek olan bir e, kampanya gerçekleşti. Evet, i̇şte Nigel Farage da tabii sevinç içinde. O da Jengehert şey, dersin. İngiltere kanadı, UKIP'in başkanı. Evet.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 ...yirmi dört saat içinde 4.500 bin yüz küsur mülteciyi Akdeniz'deki küçük teknelerden kurtardıklarını açıkladık. Artık bunlar İngiltere'nin problemi değil. Bunlar artık Avrupa Birliği'nin ve İtalyan'ın problemi. Türkiye'nin de değil... Hiç kimse mi, Çin'de de hortum olmuş en az 51 kişi ve 410 milyon doları buldu zararın söyleniyor. Bu da İngiltere'nin problemi değil Bu sadece Çin problemi. Ama İngiltere'li firmalar eğer Çin'de bu bölgelerde fabrikalarda üretim yapıyorsa ufak bir problem gerçekleşebilir. Üretimde kaymalar gibi, zar, karda hafif azalmalar gibi. Dokuman ne olacak bütün bu tişörtler üzerimize giydiğimiz? Çin'de değil bunlar Bangladeş. Evet Bangladeş de Bangladeş'te mi olmuş? Bangladeş'te yıldırımlar düşüyor ki olağanüstü hal ilan edilmiş.